Efendim kıymetli dinleyicilerimizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın mağfireti, rahmeti, bereketi üzerlerine ve üzerlerimizi olsun. Bizi dinleyenlerin hatta dinlemek istediği halde dinleyemeyenlerin de aynı şekilde mağfireti ve rahmeti Cenab-ı Hakk'ın üzerlerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetine onun ruhaniyetine yaklaşmak kastıyla onun şefaatine mazhar olmak ümidiyle devam ediyoruz onu zikre onun metü senaya devam ediyoruz kaldığımız yer yani şu anda kaldığımız yer Resulullah Efendimiz'den uzak hasretiyle yanarak belki o yanmadan da uzak bir haldeyiz de o kaldığımız yer ayrı bir de eser takip ederken, mevzu takip ederken kaldığımız yer, iki cihan serbeli sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, anneleri, valideyi muhteremeleri, Hazreti Amin'e, annemizi, ahirete selametlediler. Ve Ümmü Eymen validemizle beraber, tekrar Mekke'ye geldiler. Bundan sonraki safhada, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Abdülmuttalib'in yanında onun maiyetinde hatta tırnak içerisinde himayesinde fakire sorarsanız Nuru Muhammedi Abdülmuttalib Efendimiz'i de himayesine alacaktır. Fakat zahiren bakıldığında Abdülmuttalib torunu, Nurlu torunu Hazreti Peygamber Efendimizi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi himayesine alacaktır. İstiyorsanız yine e, kıymetli dinleyicilerimize bazı eser isimleri verelim. Dinleyicilerimiz de hafta içinde bize evet. soruyorlar Fatih abi. Mahir İz Hocanın özetleyerek hazırladığı, tahsih ederek derleyerek hazırladığı Ahmet Cevdet Paşa'nın Peygamber Efendimiz hakkında yazmış olduğu eseri var. Onu okumalarını tavsiye ediyoruz. Ertuğrul Düzdağ Hoca da bu eseri daha da sadeleştirmiştir. Ayrıca İmam-ı Kastalani'nin Mevahibi Dünniyesi var. Oradan da yine eseri takip edebilirler. Siyeri Nebi'yi oradan da okuyabilirler. Azım Köksal Hoca'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında yazdıkları eser var. Osman Nuri Topbaş Hoca'nın, Hoca Efendi Hazreti Muhammed Mustafa isimli Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler silsilesi şeklinde o seriden çıkan İkinci Han Serbere Efendimizin hayatları var. Ayrıca Salih Suruc'un Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazmış oldukları, tertip etmiş oldukları eser var. Şu an hemen hatırımıza gelenler Bunlar bizim de müracaat ettiğimiz, peyderpey müracaat ettiğimiz eserlerde bu isimlerini zikrettiğim kitaplar. Şimdi efendim daha fazla mevzu uzatmadan ve yine kıymetli dinleyicilerimizin kütüphanelerinden hemen ellerinin altındaki ve her gün bir parça olsun okumaya gayret ettikleri Siyer kitabından kalmış olduğumuz yere e, nazar ettiklerini açıp baktıklarını düşünerek sohbete devam ediyoruz şu anda iş yapan, atölyesinde çalışan, yolda araba kullanan, hatta şoförlük yapan kardeşlerimiz de kendi gönül sayfalarından kaldıkları yerden devam etsinler diyoruz ve başlıyoruz. Nasıl olmuş o himaye günleri, dedesinin yanındaki o günler nasıl geçmiş? İstiyorsanız mübarek, latif sesinizden dinleyelim. Eyvallah. 6 yaşındayken annesini kaybeden Peygamber Efendimiz'i Yaşlı dedesi Abdülmuttalip maiyetini aldı. Kureyş'in reisi Abdülmuttalip de Nuru Ahmedi'den nasibini almıştı. O nur kendisine çok üstün meziyet ve sıfatlar kazandırmıştı. Uzun boyu, büyükçe başı ve heybetli görünüşüne parlak yüzü, tatlı sözü, utangaçlığı, nezaket ve üstün ahlakı bir başka güzellik katmıştı. Sabırlı, akıllı, anlayışlı, mert ve cömert idi. Yoksul insanların karınlarını doyurmaktan büyük zevk alırdı. Hatta bu cömertliğini, bu yardımseverliğini hayvanlardan bile esirgemezdi. Evet. Dağ başlarında aç susuz kalan kurdu kuşu da düşünürdü. Cahiliye karanlıkları arasında aydınlık yoldan ayrılmayan bahtiyarlardan biriydi. Allah'a bağlıydı ve ahirete inanırdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden kafir, müşrik, müşrike, adi, süfli, efendim günahlarla meşgul olan bir kişi gelmemiştir. Haddi zatında Abdülmuttalip Efendimizin, Hazreti Peygamber Efendimizin nurunu bir müddet taşıdığı o nurun kendisinden eşine, ondan Abdullah Efendimiz'e, ondan da Amine'ye ve ondan da Hazreti Peygamber'e geçtiğini düşünürsek, da yani iç aleminde manada zaten taşıdığı nuru u Muhammedi'yi görme şerefine ve onu tekrar zamanında nur iken himaye ettiği gibi, şimdi zahir alemdeki nur olarak onu himayeye Cenab-ı Hak onu muvaffak eyledi. Böyle bakmak icap ediyor. Zira o nur iken ona ihanet etmemişti. Müşrik değildi. Onun berekatıyla Allah onun görebileceği şekilde o nuru tezahür ettirdi. Herkes de böyledir. Kendi fıtratlarındaki nuru Muhammediye'yi aziz bilip ve aziz tutmaya gayret eder. Hiçbir şekilde onu lekelemeden bir şekilde ömürlerine devam ederlerse Onlarda da o Nuru Muhammedi bir gün zahir olacak. Bir gün elle tuttukları gibi, Gözde bir şeyleri görebildikleri gibi, Herhangi güzel bir şey kokladıkları gibi, Herhangi bir güzel sesi duydukları gibi, Seslendikleri gibi, O yakınlığı zahiren de peyda edebileceklerdir. Bunun müjdesi vardır burada. Tekrar ediyorum. Abdülmuttalip Efendimizin, Nuru Muhammedi'yi taşıyordu o nesil çünkü oradan yürüyordu o nura ihanet etmediği için Hz. Hak tekrar zahiri Muhammediye'yi kendisine gösterdi hatta yine onu batınına iç alemindeki manasına ihanet etmediğinden zahirine de himaye etmek sahiplenmek, beraber olmak şerefine erdirildi biz ne anlamalıyız buradan bizde de fıtraten bulunan nur-u Muhammediye'ye biz ihanet etmez aziz tutarsak, o aziz tutmamız sayesinde, o nuru lekelemekten uzak bir hayat sürmemiz vesilesiyle, şirkten, küfürden ve günahlardan kaçınmak vesilesiyle, o nur-u Muhammediye'nin zahiri şeklinde Allah bize bu dünyadayken gösterecektir. Bu satırları dinlerken, bu malumatı dinlerken, Bizde bu niyetin, bu düşüncenin de zuhur etmesi lazımdır. Evet. Verdiği sözü ne pahasına olursa olsun mutlaka yerine getirirdi. Sabırlı, akıllı, anlayışlı, mert, cömert ve en önemlisi merhametli. Kendi nefsinde de başkasına da adaletli ve merhametli. Kim ki bu merhamet ve adalet duygularına sahip olur, Onda kolay kolay ne nuru Muhammedi ne Allah'ın nuru zayi olmaz. Her zaman Cenab-ı Hak onu o nura hem de kendisini o nura yaklaştırdığından himaye eder ve bir şekilde o güzellik kendisini zuhur eder. Evet. Nitekim Cenab-ı Hakk'a verdiği sözü yerine getirmek için en çok sevdiği oğlu Abdullah'ı bıçağın altına yatırmaktan bile çekinmemişti. Kureyşliler müdahale etmeselerdi, onu kurban edecekti. Cahiliye devrinin çirkin adetlerinden uzak durduğu gibi, başkalarını da bunları yapmaktan men ederdi. O zamanın zalim bir adeti olan, kız çocuklarını diri diri gömmekten halkı sakındırırdı. Şaraptan, zinadan her zaman kaçınırdı. Mekke'de zulme, haksızlığa, bütün gücüyle meydan vermemeye çalışırdı. Misafir ağırlamaktan da büyük haz duyardı. Akrabalarıyla yakından ilgilenir, onlara şefkat ve merhamet gösterirdi. Daha evvel de zikrettik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in soyunda nekes adam çıkmaz. Cimri adam çıkmaz onun sürbünde. Resulullah Efendimiz'in sadece ve sadece neslinden gelmek bile adamda farklı bir hal zuhur ettirir. Hiçbir seyyid ve şerif göremezsiniz ki cimri olsun. Akli azenesi bozulmuş, farklı bir psikolojik rahatsızlığa düşmüş bir insan varsa bilemem. Evhamından dolayı. Fakat normal şartlar altında böyle bir ruhi, akli rahatsızlığı yoksa, kendini kaybetmiş bir insan değilse, peygamber neslindense, velif ki bilmesin o nesilden geldiğini, Cömertliğiyle ile tebarüz eder... ...ve temayüz eder... ...cimri adam çıkmamıştır o nesilden... ...ne ondan sonra... ...ne ondan sonra... Bu büyük vasfı sebebiyle Kureyşliler ona... ...ikinci İbrahim derlerdi... Evet... Ramazan ayı girince... ...Hira mağarasında inzivaya çekilip... ...ibadetle meşgul olurdu... ...bunu ilk defa adet eden de kendisiydi... ...yaşlı dede... ...aynı zamanda çocuk sevgisi... Torun sevgisi nedir biliyordu. Hele torunu kainatın efendisi gibi pırıl pırıl bir çocuk olunca artık sevgisinin sözü mü olurdu? Gerçekten Abdülmuttalip etrafa nur saçan torununu canı gibi seviyor, şefkatli kanatları arasında onu nazlı bir yavru gibi barındırıyordu. Onsuz hiçbir yere gitmek istemiyordu. Bu yaşında bile Peygamber Efendimizin davranışları, Kamil bir insanın hareket ve davranışlarından farksızdı. Gittiği her yerde bu fevkalade durumu herkes tarafından derhal fark ediliyordu. Hatta zaman zaman toplantılarda ve sohbetlerde sorulan sorulara Abdülmuttalip onunla istişare ettikten sonra cevap veriyordu. Artık Peygamberimiz o yaşında yaşlı dedesinin adeta samimi bir arkadaşı İçten dert ortağı ve emin bir müsteşarı idi. Bütün bunlara rağmen o, dedesine karşı hürmetinde asla kusur etmiyordu. Çünkü insana yakınlık beraberinde bozuk tiğnetli olan insanlarda bile bilhassa böyledir. Samimiyet, fazla yakınlık, diye döner. Kamil insan odur ki yakınlıkla şımarmaz. Yakınlığından şımarmayan insan, nimete sabreden kul gibidir. Nimetlere sabretmek, nimet eksikliğine sabretmekten daha zordur. Allah Teala'ya yakın olan kullara bakın, yaklaştıkça edepleri ve Allah'tan çekinmeleri, muhabbeten korkuları artmıştır. Fakat sair naza sair insanlara bakın, birazcık işleri iyi gitsin. Birazcık böyle bazı maneviyatta ilerlediklerini hissetsinler. Hemen şımarmaya, diye, hatta ibadet ve taatta gevşek diye başlarlar. Dikkat edin insanlar arasında da yakın olduğunu halde, onunla şakalaştığınız halde, samimi olduğunuz halde ölçüsünü terk etmeyen ve hürmetini edebini kaybetmeyen kişiler bizler tarafından da çok sevilir. Eminsinizdir ondan çünkü. Bu sözler aynı zamanda Muhammedül Emin oluşunun en güzel örneklerindendir. Ona verdiğiniz sırların sırdaş olarak onda kalması, ona gösterdiğiniz muhabbetin size hürmet olarak devam etmesi ve ona ne verirseniz verin maddi veya manevi bir güzellik ihsan edin. Bununla ölçüyü Adaleti hiçbir zaman kaybetmeyişiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Zaten peygamber olmaları hasebiyle Ama ondan evvel eminlik vasfıyla Daha o yaşlarda temayüz etmiştir Evet Abdülmuttalip uyurken veya odasında yalnız iken Yanına hiç kimse giremezdi Lakin iki cihan güneşi Dedesinin yanından hiç ayrılmaz odasında yalnız olduğu hatta uyuduğu esnada bile yanına serbestçe girip çıkabilirdi evet yani mahrem sayılabilecek belli bir saygı belli bir en azından merhale gerektirecek ortamlarda odasına mesela yatak odasına kimse giremez onu kimse kaldırmaya cesaret edemez edepsizlik olarak addederler fakat o her zaman ölçüyü muhafaza ettiği için Abdülmuttalib'in en mahrem mevkilerine, odasına, yattığı yere girip, rahatlıkla onu bazen uyandırıp, bazen odaya girip çıkarak, o salahiyete sahip. Buradan ne mana çıkıyor? İnsan edebi bildikten sonra her yerde azizdir, her yere girer çıkar. Ama edebi muhafaza edemezse, işin kabuğunda kalır. Ona mahrem mevzular açılmaz talim edilir ve anlatılır ki burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kamil bir hale sahip olduğundan çocukluk hali gibi gözüken o yaşta o çağda dahi kemalini ortaya koymuş kemali herkesçe en azından büyükleri tarafından kabul görmüştür evet Kabe'nin gölgesinde bulunan ve Abdülmuttalip'e ait olan minderin üzerine, babalarına tazim sebebiyle oğullarından hiçbiri oturmazdı. Onlar, babalarının çevresinde ayakta dururken, Fahri Kainat Efendimiz gelip dedesinin minderine serbestçe otururdu. Kendisini minderden kaldırmak isteyen amcalarına, Abdülmuttalip, ''Bırakın oğlumu, vallahi onun şan ve şerefi yüce olacaktır.'' der, Yanına Oturtup Sırtını Sıvazlardı Güzeller Güzeli Torununun Yaptığı Her Şey Dedesinin Hoşuna Giderdi Abdülmuttalip Alemlerin Efendisi Olacak Küçük Torunu Sofraya Gelmedikçe Yemek Yemez Oğlumu Yanıma Getiriniz Derdi Yemeği Getirildiği Zaman Da Onu Yanına Alır Bazen Dizine Oturtup Yemeğin En Güzel Ve Lezzetli Kısmını Ona Yedirirdi Evet, Peygamber Efendimize her sahada, her mevkide gösterilmesi lazım gelen kendi istidadına göre, kendi çapınca gösterilmesi icap eden her türlü edebi hürmeti ve muhabbeti Abdurruttulip Efendimiz Hazreti Peygamber'e göstermişlerdir. Abi son kaldığımız yerde, hani Peygamber Efendimiz de sofrada Hazreti Abdurruttulip Efendimiz İnsanın gözünün önünde canlandırdığı zaman çok ilginç de bir tablo size neler hissettiriyor, neler düşündürüyor? Yani hissettirmesi ayrı tabii yani ifade olarak Allah razı olsun çok güzel tercüme etmişler ve nakletmişler. Hani sofraya oturuyorlar, yemeğin en güzel yerinden, işte en lezzetli yerinden seçiyor kendi elleriyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinin tezahürü olarak... Muhabbet bağını daha pekiştirmek için ne yapıyor? Ona ikram ediyor. Konudan pek uzaklaşmak istemiyorum ama bana huzuruna eriştiğim, sohbetlerini eriştiğim hocalarımın bazı teşbihlerini hatırlattı bu sahne. Müminin cömertliği ve ihsanı öyle bir şekilde olmalıymış ki verdiği zaman kendi çocuğuna insan yemek yedirirken sevdiği himayesindeki çocuğu düşün. Ona yemek yedirirken verdiği lokmada gözü olmaz. Ve ah şimdi en güzel yerini ona veriyorum gibi bir şey aklının ucundan bile geçmez. Hatta o özene bezene işte en güzel yerini lokma olarak karşıdakine çocuğuna ikram ederken onun yemesinden dahi zevk alır. Müminin ikramı cömertliği, infakı böyle olması lazımmış ki o infak infak olsun yani verdiği zaman ah şu parayı verdim ettim şunu ikram ettim değil büyük bir hazla vermeli ve verdiği kişinin ondan istifade ettiğini gördüğünde çok çok daha fazla bir zevk almalı hani ben şimdi sevaba girdim zevki değil onda o nimeti görünce bu benimdi diye bile düşünmeden onun hoşluğunu ve hoşnutluğunu fark ederek sevinmeliymiş ancak böyle ikram edenler ikram edenler cümlesine dahil olur muhsinler cümlesine dahil olurmuş bendenizde sohbet efendim meclislerinden hatırladığım bu malumat e, bu çağrışımı yaptı Hz. Abdülmuttalib'in İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi server kılıp baştağıcı edip sofranın baş köşesine otutturması ve taamın yemeğin en güzelini vermesi bunu gösteriyor. Bir de yine zihinler de hem farklı bir şekilde Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin terbiyesinden, ahlakından nasipdar olan kişilerin veli kulların nasıl bir hassas ahlaka sahip olduklarını göstermek açısından şöyle bir misal daha vereceğim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti ona tabi olanlar onun ahlakına tabi olanlar kendisinden evvelki cömertlikleri ve hassasiyeti bu husustaki hassasiyetleri artık neredeyse iptal edecek neredeyse e, tamamen ekarte edebilecek bir hal sergilemişler şöyle ki bir zat annesini çok sevdiği halde onunla beraber sofraya oturmazmış herkes bildirmiş ki annesini çok seviyor fakat niye sofraya aynı anda oturmuyorlar annesi yedikten sonra yiyor merak etmişler sormuşlar sen sofrayı çok güzel hazırlıyorsun Anne yiyorsa sonra kendi yiyorsun sebep annem belki benimle yerken kendi istediği, arzu ettiği, gönlünün çektiği lokmayı o alacakken fark edemem, ben yerim. Dolayısıyla anneciğimin arzu ettiği bir lokma benim kursamdan geçmiş olur. Benim gönlüm buna razı olmaz diyor. O yesin sonra ben yerim diyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından alanlar Hz. Fahri Alem Efendimiz'den evvel gelen yüksek ahlak sahiplerini bile çok çok yükseklerden seyreder bir hale gelmişlerdir. Evet. Kıtlık... Biz devam edelim. Eyvallah. Burada mevzuatta bu anlattıklarınızdan sonra kıtlık ve kuraklık mevzuna denk geldi. Tevafuk etti abi. Oradan devam edeceğiz. Peki. Buyurun. Kıtlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü, insanların büyük bir sıkıntı içinde olduğu günlerde Mekkeliler yağmur duası için Ebu Kubeys dağına çıkmışlardı. Abdülmuttalip de 7 yaşında Habibi Ekrem Efendimiz'i omuzlarına alarak dağın tepesine çıktı Ebu Kubeys tepesini daha evvel zikretmiştik bir daha anlatalım Ebu Kubeys tepesi Mekke'yi Mükerreme'yi gidip Harem-i Şerif'e gidenler bilirler şimdi orada bir saray var yani bir saray ee, herhangi bir bina var o binanın bulunduğu tepe Ebu Kubeys tepesi Ebu Kubeys tepesi daha evvel de yine hatırlayacaksınız hacer Esved'i Hz. İbrahim'in çıkarttığı yerdir. Bilal-i Habeşi'nin nida ettiği, bazen ezan okuduğu yerdir. Diğer rivayet vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, Efendimiz'in hitap ettiği yerdir. Yani Ebu Kubeys tepesi, hemen haremin civarındaki en gösterişli, en yüksek ve zarif bir tepe olması asebiyle dikkat çekmektedir ama her tepe, her dağ muhakkak Allah Teala'nın bir tecellisine, belli esma'nın tecellisine masal olduğundan, günler, geceler birbirinden farklı olduğu gibi, insanlar insanlara birbirinden, eftariyet bakımından, efendime söyleyeyim, manevi derece farkı bakımından değişik farklara sahip olduğu gibi, dağların da dağlara, tepelerin de tepelere üstünlüğü vardır. Allah Teala hikmetinden sual edilmez. Bu şekilde yapmıştır. Ebu Kubeş Tepesi hakikaten birçok enteresanlığa masar olmuş. Tecelliyata masar olmuş, mucizelere masar olmuş bir dağdır. Şakkı Kamer mucizesinde ayın bir parçası yine Ebu Tepesi'nde gözükmüştür. Hatta bazı rivayetlere göre Hazreti Adem'in cesedinin Nuh Aleyhisselam tarafından Ebu Kubeys tepesine defnedildiği rivayetleri vardır Yine farklı rivayetlerde Ebu Kubeys ismini hep görmekteyiz Hani siyer dersi, siyer programı bir yandan sürsün gitsin Bir yandan da bu isimler de akılda kalsın diye mevzuu uzatıyoruz esasında Gayemiz Oraya gidenler ha orası mı desinler Gidemeyenlerde ben bunu duymuştum desinler gidince inşallah o ümitte anlatıyoruz. Bunların hepsi Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmeye, onun yaşadığı yerler, yerler ile aşinalık kespetmeye birer vesiledir ümidiyle arz ediyoruz. Evet. Cemaat onun yanında sıralandılar. Abdülmuttalip omuzlarında varlık nuru olduğu halde ellerini kaldırarak dua etti. Yani yağmur duasına çıkıyorlar. Evet. İnsanlar bulundukları yerden daha ayrılmamışlardı ki, sanki gök yarılıp suyunu cömertçe boşaltmaya başladı ve Mekke Vadisi rahmete gark oldu. Bu öyle bir eldir ki gökyüzüne açılacak ve boş dönecek. Böyle bir el değil o. Göklerin ve yerlerin ve ellerin teveccüh ettiği, yöneldiği, ve asla de bir el semaya kalktığında Allah Teala da rahmetini bol bol indirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nesli pakinde de yine bu hal zuhur etmiştir. Hazreti Ömer devrindeki bir yağmurdu aslında. Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Abbas'ın elini kaldırarak Uhud'da semaya tuttu ve kaldırdı ya Rabbi Ehl-i Beyt -i Mustafa'dan olan bu zat yüzüsü hürmetine sen bu ümmete yağmur indir diye dua ettiğinde daha ellerini havada tuttuğu eli yere indirmeden yağmurun indiği sahih kaynakla yazılıdır. Merak edenler bunu Sahih-i Müslim'den veya Kutub-i Sitte'deki Hadis Ansiklopedisinden okuyabilir, orada bulabilirler. Duada vesile bahsinde aşikar bir şekilde geçer dolayısıyla nerede kaldı ki Hz. Peygamber elini açacak o güzelliğiyle o masumiyetiyle o fahri alem oluşuyla alemlere rahmet oluşuyla elini açacak ve yağmur yağmayacak bu mümkün değildi Cenab-ı Hak da Habibi Edibi yüzüsü yü hürmetine ve onu himaye eden dedesi hürmetine rahmetinin de büyüktüğünü göstermek üzere Yağmuru indirdi, duaları reddetmedi. Evet. Kainatın efendisini dedesi bir gün kaybolan devesini aramaya gönderdi. Biraz gecikince kayboldu endişesiyle Abdülmuttalip büyük bir telaşa kapıldı. Üzüntüsü yüzünden okunuyordu. Derhal Kabe'ye vurarak ellerini Yüce Mevla'ya açtı ve Allah'ım Muhammed'imi bana geri lütfet diye dua etti. Az sonra Peygamber Efendimiz deve ile birlikte çıka geldi. Dedesi kendisini sevinçle kucakladı ve biricik yavrum dedi. Senin için o kadar üzüldüm, o kadar feryat ettim ki artık bundan sonra seni yanımdan asla ayırmayacağım ve yalnız başına bir yere göndermeyeceğim. Hacca giden Hucac, beytini tavaf ederken Abdülmuttalip Efendimizin istediği kadar da mı istemiyorsunuz? Ya Rabbi bana Muhammed'imi geri ver diyecek bir ağız yok mu bizde? Tavaf ederken o beyti, Muhammed'imizi bize geri ver ya Rabbi. Bulduğumuz zaman da o tavafın sonunda, bir daha senden ayrılmayacağım ya Resulallah, diyerek gelen bir hacı efendi olsak ya. Bak beyti tavaf etmek güzel, fakat beyti tavaf ederken de bir kasıt var. Abdülmuttalip Efendimiz ne yapıyor? Biz nice şeylerin peşine düştüğümüzde onurdan uzaklaşıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona ahiret yurdunu daha anlatmadığı halde zahiri alakası ile bile ona aşık olmuş bir Abdülmuttalib var. Bir an ondan uzaklaştığını hissedince nasıl feryat ediyor. Bu dünyadaki ayrılık. Ya ahirette bile ondan ayrı kalacağımız düşüncesi niye bizi harekete geçirmiyor da Kabe'yi tavaf ederken ''Ya Rabbi o kaybettiğimiz Muhammedi nuru bize geri ver'' diyerek niye tavaf etmeyiz? Halbuki bütün şavtların başında Kabe'yi tavaf etmek için, tavaf olabilmesi için 7 kere dönersiniz. Her dönüşe bir şavt denir. Dualar değişiktir. Değişmeyen bir şey vardır. Başlarken ''Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber'' Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salla ala Muhammed dersiniz. Salatü selam hiç değişmez tavafta. Aradaki dualar değişir. Salatü selam hiç değişmez. O salatü selamdan kasıt nedir? bir Nasıl o yavrucak haliyle bile rahmet peygamberi elini açtığı zaman diğerlerinin duası kabul oldu. Hala bizim dualarımız dahi o Muhammedi'yi ele muhtaçtır Salatü selam başta getirmeden duaların senin arşı rahmana çıkmaz senin gövdenin hizasından yukarıya çıkmaz peki duan kabul oldu duan kabul olduğu zamanı biliyorsun madem dua edeceksin niye o nurdan hiç ayrılmamak üzere bir niyazda bulunmayız Abdülmuttalip geldi Kabe'nin duvarına vurdu ya Rabbi Ey Allah'ım Allahümme Ya Rabbi Muhammed'im bana geri ver Ben onsuz olamam dedi Niye biz gittiğimizde bunu istemeyiz Hazreti Allah'tan Bulduktan sonra da Bir daha senden ayrılmayacağım Ya Resulallah Diyerek Gözyaşlarıyla o tekrar kavuştuğumuz Muhabbeti Muhammediye'ye Sımsıkı sarılarak Bağrımıza basarak O neşeyle Falanca hediyelik eşya falanca gelmiş hacı desinler bavulumu benim öne koyun zemzemin patladı mı mı 10 kilo daha hurma alsam derdiyle değil de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetiyle bir daha senden ayrılmayacağım diyerek mest mestane bir halde niye o hacıdan gelemeyiz bir türlü veya gelenler var niye biz rastlanmıyoruz veya böyle hac yapılsa böyle mi oluruz Bunların hepsi birer müşkül sualdir. Ve vicdanlarda cevaplanması gereken sualdir. Vicdan sahipleri hala kalmış ise. Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, daha evvelde size arz ettik. Biz Siyer-i Nebi'yi okurken malumat, sadece malumat cihetinden bilgi almak için, bilgiyi satmak için, bilgi nakletmek için okumuyoruz. Biz bir nurun peşine düştük. Bugün, şu an, şu dakika, şu saniye. Hazreti Peygamber'le alışverişimiz ne olmalı? Hangi idrakte olmalıyız? Biz bunun kaygısıyla meşgulüz. Bitirme sınavında fidanca yerde imtihan olmak için bunları okumuyoruz. Şu anda bizim gıdamız olan muhabbetten bahsediyoruz da, programımızın adını bir de muhabbet bağı koyuyoruz. Böyle olduğu için programımızın adını bile Muhabbet Bağı koyduk. Dolayısıyla o muhabbet bağını biz bir şekilde tazelemek üzere şu dakikaları sarf ediyoruz. Evet. Seif bin Ziyezen Abdülmutalibe neler söyledi bahsi var şimdi Defa abi. Neler söyledi acaba? Fatih abi az evvel e, oldukça önemli bir bahisti. Hani inşallah akıllarda, gönüllerde de o bahis e, yer tutar. Oraya bir ara verdik ki hani onunla dinleyicilerimiz bir miktar baş başa kalsınlar diye. Evet yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını olsun, hatta Kur'an-ı Kerim olsun, hatta kendi hayatlarını olsun, insanlar gözden geçirirken, tefekkür ederken, Hazreti Peygamber'in muhabbetini düşünmeden, onun kendilerindeki esas variyetini ve tecellişini muhabbetini düşünmeden bir mesafe katetmeleri mümkün değildir. Diyelim ama bir yandan da mevzu yürüsün Eyvallah. çünkü e, programın sonuna mevzuyu yetiştirelim. Hazreti Abdurruttabbin vefat hadisesinde birazdan işlemiş olacağız. İnşallah Cenab-ı Hak tesirini etsin Hem Resulullah'a hem Ehl-i Resulullah'a muhabbetlerimizin ziyade olmasına şu satırları, şu dakikaları vesile eylesin. Yaşı epeyce ilerlemiş bulunan Abdülmuttalip bir gün aniden rahatsızlandı. Rahatsızlığı gittikçe şiddetini artırıyordu. O artık bir başka aleme göçün yakında başlayacağını anlamıştı. Yalnız görmesi gereken bir vazife vardı. Sevgili peygamberimizi teslim edecek emin bir kişi seçmek. Bunun için bütün oğullarını çağırttı. Aklına Ebu Leheb geldi. Fakat o katı kalpli merhametsizin biriydi. Olmaz diye verdi içinden. Peki niye ilk önce Ebu Leheb geliyor? Ebu Leheb muktedir böyle kudretli her yerde sözü geçen falan böyle ceberuti bir adam. Ceberuti demekten ziyade bir mahzuru yok nasıl olsa. Şirret bir adam yani. yani. Onun himayesinde olursa ezilmez. İşte yetim muamelesi görmez falan diye düşündü ama hemen akabinden adamın kendisi şirret. Merhamet yok ki onda neyi muhafaza edecek. Aynı şirretliği, aynı densizliği, emanete de, hıyanetle gösterir kanaati. Kendisinde ağır bastı. Allahu Alem ilhamatla Allah'ın ilhamıyla eğri doğruyu fark edebildi evet Ya Abbas hayır o da olamazdı çünkü çoluk çocuğu çoktu ancak onlarla meşgul olabilirdi ve işet sıkıntısı derdi Hz. Abbas Efendimiz de o durmuş o da bir rivayet evet Hamza var ona da razı olmadı zira Hamza genç ve ava meraklıydı. Torunuyla gereği gibi ilgilenemezdi. Ebu Talip. İşte Nur torununun hamisini bulmuştu. Gerçi Ebu Talip'in serveti azdı. Ama merhameti ve şefkati boldu. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem himayeye ancak o layık olabilirdi. Bununla beraber Abdülmuttalip onun da görüşünü almayı ihmal etmedi Amcalarından hangisinin himayesine girmek istersin diye sordu Sevgili peygamberimiz Dedesinin sorusuna haliyle cevap verdi Yerinden kalkarak Amcası Ebu Talib'in boynuna sarıldı O Babasıyla anne baba bir kardeş olan Amcasının himayesini kabul ettiğini Böylece ifade etmiş oluyordu Çünkü cüz küllü çeker derler devamlı parçasını veya benzerini ister. Ortak bir nokta ararız biz sevdiklerimizde. Dikkat ederseniz bize benzeyen insanları severiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de merhamet ve şefkat menbaı gibi gözüken ve herkesçe hakkı teslim edilen Ebu Talibe aynı şekilde rağbet etmiştir. Yine gönül istiyor ki ve gönlün bu istediği de zahir olan şekle de asla muhalif değildir. Öyle düşünmek, öyle arzu etmek ve böylece tefsir etmek istiyor şu satırları ki o da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi himaye o muhabbeti muhafaza etmek isteyenler ziyade bir şefkat ve merhamet sahibi olmak zorundalar. Ancak o şekilde onur onlara gelir, onur onlarda daim olur, baki olur. Onurla o şekilde buluşabilirler. Merhametsiz ve şefkatsiz olan bir haneye, rahmet ve merhamet şefkat olmayan bir haneye, gönül hanesine bir yere Hazreti Peygamber Efendimizin muhabbetinin gelmesi muhaldir. Belli şeylere kudrete sahip olabilirsiniz Sözünüzü dinleten bir insan olabilirsiniz Ceberuti olabilirsiniz Cebren bu muhabbeti Cebren o zatın nurunu talep etmeye kalkarsanız, Eliniz boş kalır Heva hevesse de o nura sahip olamazsınız Muhabbet ve merhamet ve şefkat Sizi heva hevesler alıkoyan şeylerdir Neden biliyor musunuz? şefkat, merhamet ve muhabbetin ölçüsü fedakarlıktır şefkat, merhamet ve muhabbeti fedakarlıkla ispat etmiş bir gönül bir hane Muhammedi nura hazır demektir o nur da geldiği zaman artık nurun ala nur olmuş demektir biraz tabi vakit de daraldığı için ifadeleri çok yalın biraz daha böyle süsleyerek biraz daha geçişi Efendim uzatarak zikretmek istemiyorum. Sonradan mevzu uzuyor. Anlatacağımız şeyler daha doğrusu uzuyor. Konuyu bitiremiyoruz. Şimdilik bu tatla bırakalım. Metne dönelim. Daha sonra inşallah açma fırsatı buluruz. İnşallah. Abdülmuttalip de tercihinde isabet ettiğine sevindi. Sonra Ebu Talibe dönerek Onu sana emanet ediyorum. O ilahi bir emanettir. ''Onu her şeye rağmen, can baş pahasına da olsa koruyacağına dair bana açıkça söz ver ki, ''Gözlerim arkada kalmadan gönlüm rahat etsin.'' dedi. Efendimizin kendisine karşı teveccühünden oldukça mütehassız olan Ebu Talip, gözleri dolu dolu babasına şu cevabı verdi. ''Sen hiç merak etme babacığım, onu öz çocuklarıma, hatta kendi canıma bile tercih edeceğime emin olabilirsin. Hayatta bulunduğum müddetçe ona hiç kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğime söz veriyorum. Bu asil konuşmadan Abdülmuttalip fazlasıyla memnun oldu ve gözleri sevinç gözyaşlarıyla doldu. Ve Abdülmuttalip tarafından Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e teslim edildi. Yakalandığı rahatsızlıktan kurtulamayan Abdülmuttalip, torununun neşesine, sevgisine, tebessümüne doyamadan dünyaya gözlerini 80 yaşına aşkın bir ihtiyar olarak kapadı. Acaba kim doymuş onun güder yüzüne, muhabbetine? Her nefes onunla beraber olsak yine doyabilir miyiz? Kim doyabilmiş ki? Evet. Tarih miladi 578, fil yılından 8 sene sonra. Mekke çarşısı, Abdülmuttalib'in vefatı dolayısıyla günlerce kapalı tutuldu. Kureyşliler, sevdikleri ve hürmet ettikleri bu zatın ölümü dolayısıyla günlerce yas tuttular. Cenazesini el üstünde dolaştırdılar. Sonra Hac'ın kabristanına, dedesi Kusay'ın yanına gömdüler. Evet, istiyorsanız devam edelim. Sevgili peygamberimiz dedesini kaybetmekten derin üzüntü duydu. Çünkü bu kaybediş baba ve annesinin de ebedi aleme göçünü hatırlatıyordu. Dedesinin cenazesi ve defni sırasında peygamberimiz gözyaşlarını tutamadı. Bazen hıçkırarak bazen de sessiz sedasız ağladı. Şimdi anlaşıldı mı? Şimdi niye Abdülmuttalip Efendimizin vefatını dinlerken kalbimiz bir tuhaf oldu, burkuldu, içimiz böyle bir titredi. Şimdi sebebi anlaşıldı mı? O da ağlamıştı çünkü. Biz ümmeti Muhammed olduğumuz için onu o an göremesek bile, 1400 sene sonra bile o dedenin vefatına bizler de şu an üzülüyoruz. Bu satırları okumadan evvel üzülüyoruz. Zerre kadar dahi olsa o bizdeki muhabbet, Resulullah Efendimiz'e karşı olan muhabbet, bizde bu tahassuratı uyandırıyor. Bir. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in muhabbeti, ondan bize sirayet ettiği için, onun sevdiği, sevindiği şeylere, onu üzen ve üzüldüğü şeylere karşı da, bizde bir adını koyamadığımız bir duygu bağı, bir muhabbet bağı zuhur ediyor siz durdunuz devam edelim dedik. O burukluk, o hüzün birkaç saniye sürse bile neredenmiş meğerse? O zaman Peygamber üzüldü diye işte ümmeti Muhammed'ine muhabbetle bunu hala meşketen bir Resulullah'ın ümmetiyiz elhamdülillah. O da gözyaşı dökmüş. O da ağlamış. O da üzülmüş. Biz de tabii ümmeti Muhammed olarak onunla belki o asrı paylaşamadık ama onun ruhaniyetine sığınarak o muhabbeti paylaşmak talebindeyiz Allah bizi bu muhabbetten mahrum etmesin Amin. seneler sonra bir gün kendilerine dedesinin ölümünü hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda evet hatırlıyorum ben o sırada 8 yaşında bulunuyordum cevabını verdi Peygamber efendimizin saadetli ömrünün ilk sekiz senelik bölümü, işte böyle acılarla, üzüntü ve kederlerle dolu geçmişti. Adeta büyük ruhu ve rikkatli kalbi, ta o yaşlardan itibaren istikbalde çekeceği meşakkat ve mihnetlere dayanmak için ızdırap ve sıkıntı teknesinde yoğuruluyordu. Sıkça diyoruz, Bedene taalluk eden, cismi yapımıza sirayet eden rahatsızlıklara acı deniyor. Ruha intikal eden, ruhu alakadar eden rahatsızlıklara veya acılara acı denmiyor. Farklı bir tabir kullanılıyor. Izdırap deniyor. İnsanı olgunluğa ve kemale erdiren her da çile deniyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hali sababetinden alemi dünyaya kainata peygamberliğini ilan edişine ve alemi ahirete intikal edişine kadar olan sürede hep bu ızdırap ve çilenin eserlerini görmekteyiz her ızdırapta her çilede Resulullah'ın bir kemalini bir mükemmelliğini daha müşahede etmekteyiz bu bir bir diğer nokta Sevmek üç kademeymiş Bir kişiyi severmişsiniz Onun yanındakileri de severmişsiniz Onun sevdiklerini de severmişsiniz Yani bir kişi Sevgisinde en son noktayı Öyle gösterilmiş Ben sizi mesela seviyorum Sizin sevdiklerinizi Siziyle beraber olanları daha doğrusu seviyorum. Sizi sevenleri de seviyorum. Bu üçüncü merhaleyi de gerçekleştiren kişiler sevgide zirveyi yaşamış oluyor. Dolayısıyla biz Resulullah Efendimiz'i sevmeye cüret ettik ama ümit ediyoruz ki o bizi sevdiği için onu sevebiliyoruz. Onu seviyoruz. Onun etrafındakileri de seviyoruz. Onun sevdiklerini de seviyoruz. Ben şunları şunları ve bunları severim dediği Herkesi seviyoruz. Dolayısıyla bu gözde, bu düşünceyle bakarak sevgimizin ziyade olması için yine bu satırları okurken gözetmemiz icap eden hal budur. İnşallah Cenabı Hak bu sevginin en üst safhasına kadar yaşamayı bizlere nasip eder. Evet Allah Resulü'nün aline, ashabına etbağına, ecdadına mübarek nesline dua ve niyazlarımızı salatü selamlarımızı arz ederiz. İnşallah ölmez sağ kalırsak haftaya hangi mevzu ile devam edeceğiz? İstiyorsanız onu da bir girizgah yapalım. Eyvallah Sonradan be. da devam ederim. Hazır birkaç dakikamız varken. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in yanında geçirdiği süre Önümüzdeki İstiyorsanız hafta. bir girizgah yapalım eyvallah, hem de eyvallah. E, kıymetli dinleyicilerimiz o bahsi de kendi kendilerine haftaya kadar okumuş bir şekilde öğrenmiş olurlar veya tekrar etmiş olurlar girizgahını yapalım. evet Sevgili peygamberimiz 8 yaşında dedesi tarafından kendisine koruyucu olarak tayin edilen amcası Ebu Talib'in himayesinde. Peygamber Efendimiz 8 yaşında tabiri çok güzel. Niye? Devamlı söylediğimiz bir şey var çünkü. Sofanın ekmeği tuzu gibi söylediğimiz bir şey var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 8 yaşındaki hali, peygamber olduğu halde 8 yaşındaki hali. Çünkü biliyoruz ki biz Peygamber Efendimiz daha Hazreti Adem tesviye edilmeden şekli ortaya çıkmadan evvel peygamberdi kitap sahibiydi şeriat sahibiydi ahkam-ı ilahiyeye mahzar olmuştu değil yaratılmış olması insan olarak temekkün edişi mukarrer oluşu, yaratılmış oluşu insanın ötesinde vazifeli bir şahıs idi ki Rasuldü peygamber efendimiz Rasul olarak yaratılmış idi henüz daha Adem su ile toprak arasında, yani çamur balçık halindeyken, hadis-i şerifte geçtiği gibi. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin, Peygamberimizin 8 yaşındaki gözüken halini konuşuyoruz. Bu zihinlerimize, ruhlarımıza kazınacak bu cümleler. Bu yerine oturmadan, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru ve muhabbeti kalplere oturmayacak zira. Evet.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 böyle fakir gibi gözüken insanların nazarında dikkat çekmeyen bir aile içerisinde dünya ve ahiretin hazinelerinden daha büyük bir hazineyi çok daha kıymetli bir zatı aliyi orada bir müddet daha insanların nazarından sakladığı setle eyledi. Evet. Aile efradı kalabalık olan Ebu Talip haliyle maişet cihetiyle büyük sıkıntı içinde bulunuyordu.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 Kardeşi Zübeyir'den kendisine geçen Kabe perde darlığı demek olan rifade ve hacılara su içirme hizmeti demek olan sikaye vazifelerini de yürütüyordu. Perde derken bugün yani uyarlamak istersek protokol müdürü. Protokole göre, hiyerarşiye göre, gelenlerin gidenlerin durumuna göre sevk etme. Siz şundan sonra gireceksiniz, siz şu kapıdan gireceksiniz gibi işleri yapan kişiye protokol müdürü deniyor. Eski adı Perde Dağar. Bir de sikaye işi var. Sikaye gelen hacıların sulanması, zemzemden su almaları, etmeleri veya işte yolculuktan sonra veya yolculuk esnasında ulaştıklarında onların su ihtiyaçlarını gidermek üzere bir nevi bakanlık. Daha evvel de söylemiştik Mekke şehir fakat Birçok devletten hatta hemen hemen hiçbir devlet Mekke kadar tertipli değil. Küçük bir şehir devlet gibi o iki bakanlık diyebileceğimiz bugüne uyarlarsak iki bakanlığı da kendisinde toplayan bir zattı Ebu Talib. İstiyorsanız burada bir soluklanalım. Eyvallah. Ee, i̇nşallah işin perdedarlık kısmını ben birazcık denir gibi oldum ama İnsanlar da sizin çeşme feizinizden feyzinizden inşallah siyah katınızdan, sakinliğinizden nasiptal olmuştur diyelim. Estağfurullah. Ve bir ara verelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Eyvallah. Allah Resulüne, onun aline ve ashabına sonsuz, hadsiz, hudutsuz yağmur tanelerinin adedince denizdeki katrelerin Denizden yükselen zerreciklerin adedince denizin içindeki ve dışındaki kıyısındaki kumlar adedince Allah Resulüne, aline ve ashabına selahat ve selam olsun.